Merhabalar, bu hafta vegan beslenme ve sporu işleyeceğiz ve yanımda e, profesyonel bir bisiklet sporcusu var. E, vegan besleniyor, Berk Okuyay. Merhaba. Berk hoş geldin. Hoş bulduk. Yabancısı değilsin Açık Radyo'nun aslında evet. geçen Alperlerin programına, evet. yeter ki iste programına da gelmiştin. Yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi, e, bu vegan beslenmeden bahsettiğimiz zaman insanlar hep şöyle şeyler söylüyor. Ya tamam, vegan beslenme normal insanlar. Evet. ...çok fazla sportif aktifte de yapmayan insanlar için... ...evet iyi o, onu anlayabiliyoruz ama... ...ekstrem sporlar sizin gibi, Hı -hı. senin gibi... ...ekstrem sporlar yapan insanlar... ...vegan beslenmeyi nasıl uyguluyor? Yani aslında çok böyle aşırı zor bir şey değil yani... ...hani dünyada da birçok örneği var... ...hani bu tip beslenen insanların... Ee, ...sadece biraz daha hani... ...ne yediklerinin e, bilinçli olmaları gerekiyor insanların... Ee, ...onun dışında hani... ...ekstra bir şey almalarına da gerek yok... Ee, bir de zaten hani vücut alışıyor e, belli hı hı. bir süre sonra bu beslenme şekline. O yüzden hani e, çok böyle zor bir şey e, yapılamayacak bir şey gibi bir şey değil yani bu. Bu arada çok mütevazı Berk. <gülüyor> Aslında yaptığı iş çok zor. Ee, gerçekten e, 14 e, 15 günde... 13 Avrupa ülkesini bisikletiyle böyle ciddi bir yarışta hem de geçti ve işte Alpleri işte soğuk sıcak demeden evet. büyük bir eforla geçti. Çok ciddi bir iş yapıyor ama hiç de belli etmiyor. Çok mütevazı bir insan çünkü. Şimdi sen bu ekstrem ekstrem diyoruz bu sporlar evet. normal böyle haftada üç gün aktivite yapmak gibi değil. değil. Ciddi antrenmanlar yapıyorsun. Bir de... Pardon Hı. sağlıklı bir şey de değil aslında çok böyle yani bunu parantez içinde söylüyorum Ekstrem yani, olduğu evet. için kaslara ve işte yani, eklem evet, yerlerine evet. çok büyük baskı yaptığı için değil mi? Ama işte e, yani yapı, yapmayı seviyorsan eğer onun da nasıl yapılabileceğini öğrenmemiz gerekiyor. Onu öğrendikten sonra da bir evet. sıkıntı kalmıyor. E, koşulları geçen de söylemiştim. Koşullarını yerine getirdiğimiz bir şeyi yapabiliyoruz. Evet. Yerine getiremediğimiz bir şeyi de yapamıyoruz. Sen bu koşulları yerine getirdin, getiriyorsun ve bu işi ee, ...başarılı bir şekilde yapıyorsun. Evet. Ee, günlük beslenmen nasıl mesela? Ne yersin, ne içersin? Ekstrem e, sporlar yapanlar hep ekstrem bir şekilde mi beslenir? Biraz onu anlatabilir Hı -hı. misin? Tabii, ee, yok ekstrem bir şey, yani ekstrem beslenmiyorum aslında baktığın zaman. Ee, normal hani sabah kalkınca işte e, çiğdemle beraber işte mesela meyve, e, meyve ve çekirdek daha çok işte tüketiyoruz sabahları. İşte açık açık çekirdek işte kabak çekirdeği tadında. Ee, zaten o seni hani öğlene kadar tutuyor hani neredeyse hani. E, arada işte meyve sürekli yiyorum zaten işte elma. E, eğer o gün ben bisiklete biniyorsam işte ya da şöyle açıklayayım. Yani sabah kalktım zaman e, bisiklete bisiklette işe gidiyorum işte sabah genelde 50 kilometre Bundan önce bir tane muz yiyorum hı hı. ve bir tane hurma yiyorum. E, bu beni işte 50 kilometre Götürüyor, sonra ofise geliyorum. Kahvaltıda genelde işte e, kırmızı biber, yeşil biber, e, salatalık, domates yiyorum. E, daha sonra öğlen e, da biraz daha böyle hani protein ağırlıklı işte e, mercimek, işte e, nohut. Bunu da zaten genelde evden getiriyorum ya da dışarıdan ne işte güzel. E, buluyorum. O şekilde mercimek çorbası falan. E, Akşamda evde salata falan genelde oluyor hani yediğim şeyler. Ben geçen size gittiğimizde, gittiğimde o sofrada o, olan şeylerle... Normalde öyle bir şey yok öyle yani. Öyle bir şey yok. <gülüyor> o, yok. O gün özel bir gün olduğu <gülüyor> evet, için. O gün e, annemler falan da gelmişti böyle. E, o yüzden hani e, fazlaca çeşit vardı. Hani normalde o kadar çeşit olmuyor yani. o kadar Ama çok. E, ben e, senin böyle gerçekten e, çok fazla bu vegan beslenmeyle... Yani ...vegan beslenmeyi halledebildiğini düşünüyorum. Çünkü yapıyorsun ki... Evet. ...bu sporları yapıyorsun. Evet. Hani Belki takip edebilirsiniz sosyal medyadan. Gerçekten ciddi işler yapıyor. Dediğim gibi çok da mütevazı hiç de şey yapmıyor böyle. Ben ekstrem bir spor yapıyorum. Ben işte şöyle vegan yapıyorum falan demiyor. Ama çok ciddi bir iş yapıyor. Peki bu takviyeler konusu da çok soruluyor. Takviyeleri nasıl yapıyorsun? Bazı sporcular işte glutamin alıyor, magnezyum alıyor. E, yarışlarda ve antrenmanlarda bu takviye yerleri alıyor musun? E şöyle yarış sırasında mesela aldım ben e, magnezyum e, tarzında şeyler çünkü o, orada e, senin şeyin yetmiyor hani onları almak zorundasın hani su, su vücudun su kaybediyor Hı -hı. E, çünkü yarış içinde o suyu zaten alamıyorsun sen hani. Yani kaybettiğin o, suyu O Bir de o yarış aslında e, çok sıra dışı bir yarış ya, tabii. Günlük 7 bin Belki de 10.000 bin kalori harcadığın yarış Oluyor. Evet, e, Yarışlardan birisi Günlük normalde o kadar harcamıyoruz Dedi ya hani Berk herkese önermiyorum Gibi bir şey dedi Bu evet. açıdan önermiyorum dedi Çünkü orada e, 10.000 bin kilometre yakıp ciddi düzgün beslenmekte kolay bir iş değil de. ee, orada tuz takviyesi yaptım çünkü tuz sürekli terliyorsun tabii, tabii, evet. ee, suyla normal elektrolit sularla belki de hani karşılayamayacağım bir şeyi evet. e, takviyeyle hallediyorsun i̇şte, kafein e, tuz kafein tabletleri oluyor işte e, bir de Hı -hı. şey hani sadece bir gün ya da iki gün sürmüyor bu iş yani 15 gün sürdüğü için hani e, yani gece gündüz bize öyle bir şey var yani gündüz binip gece yat, yatmıyorsun. o tamamen sana kalmış Hani bir şey hı hı. E, istersen hiç uyuma yani onu yapabiliyorsan ki hani zaten birinci gelen gruplar genelde öyle yapıyor yani günlük böyle 3-4 saat uykuyla e, biniyorlar Tabi onlar için yani onlar ayrı bir şey hani onlar için ayrı bir sayfa açmak lazım ve de tecrübe dediğim gibi hani bunu, ne kadar çok bu yarışları antrenmanları yaparsınız Aslında e, alışıyor vücut buna Evet aslında koşulları yerine getirdiğin zaman evet, başarılı oluyorsun. Evet. Sen o koşulları o, o kadar yerine getirdin ve bu bu şekilde başarılı oldun. Daha fazla e, efor sarf etsen, daha fazla çaba sarf Tabii. etsem belki daha iyi şeyler olacak. Bence olacak. Tabii zaten işte amacım da o benim hani daha fazlasını yapmak. Ee, hani bakalım olacak bence de. Evet yani limitler hiçbir zaman sınırı yok Yani evet. bir şurada bitti Diye bir şey yok sporda da öyle bir e, Şeylik var yani sıra dışılık Var e, yapıyorsun e, yetmiyor yani buraya ge gelmek istiyorum geliyorsun ve yetmiyor daha fazlasını istiyorsun. E, bu arada hatırlatalım Açık Radyo'da vegan sağlık programında beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara'nın sunduğu programdasınız. Konuğum vegan bisiklet sporcusu Berk Okyay. Berk vegan beslenerek nasıl ekstrem bir spor yaptığını anlatıyor bize. Evet. Peki, e, bu yarışlardan sonra dinlenme zamanlarında nasıl besleniyorsun? Ta, hani çok ciddi bir efor sarf hı hı. ettin, oksidatif stres oluştu vücudunda ve yenilenme süreci başlıyor vücutta. Bu safhalarda neler yapıyorsun? E, aslında en zor kısmı bu e, bu kısım. E, şöyle bir yarışı bitirdikten sonra hani şey yapmamız lazım. Hani yarış bitti deyip oh yat, yatıp dinlenip hani dinlenmek tabii dinleniyorsunuz ama e, kendinizi salmamanız gerekiyor. Mesela o çünkü vücut o tempoya alıştığı için işte yedikleriniz olsun, işte e, içtikleriniz olsun, bir birkaç gün bu devam ediyor vücut içinde hani e, ve birkaç gün yemeniz gerekiyor hani geldikten sonra böyle aşırı bir e, açlık isteği oluyor zaten. E, bunu yani yemeniz gerekiyor, şey yapmamız gerekiyor işte daha fazla yemeyeyim işte şiştim falan değil, biraz birkaç gün böyle e, normalden fazla yemeniz gerekiyor ki vücut toparlatsın yoksa. E, yani çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Hı, mesela neler ortaya yani, çıkabilir? E, işte kas erimesi gibi... ...rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. E, Çok ciddi onun bir dışında, şey. Evet, işte karaciğerle alakalı oluyor. E, onun dışında... ...tabii zaten kaslar... E, ...tabii ağrı, ağrı oluyor. Hani bunlar için... ...güzel masaj yap, yaptırmak gerekiyor. E, kasları açmak için. Bu kesinlikle gerekiyor. Çünkü orada kas gelişiyor aslında. Onu öyle bırakırsanız e, iç kalıyor kaslar. Hani. Hı -hı. Açmanız gerekiyor onları biraz Hı -hı. daha. Yani o şekilde. E, ben e, şunu aslında senden daha çok öğrenmek istiyorum. Bu vegan beslenip e, spor yapmak isteyenlere e, tavsiyelerin ne olur? Ne yapsınlar ki sporda başarılı olsunlar? Birçok öyle insan var aslında benim tanıştığım ya da bir şekilde haberini aldığımız falan e, bu insanlar çok merak ediyor ne yapacağım kaslarım eriyecek mi proteini nasıl alacağım işte bu takviyeleri nasıl halledeceğim gibi düşünüyorlar onlara ne diyebilirsin ne önerebilirsin yani e, insanın göz gözlerinde büyütmesinler hani e, vegan olup spor yapma olayını hani çünkü çok normal bir şey hani e, yani yine aynı şeyleri yiyorsun seni hani normal vegan beslenirken de sadece biraz da ona içindeki şeylere dikkat ederek hani neyin neye iyi geldiğini öğrenerek bunu alıyorsunuz. O yüzden önce biraz da hani insanlar kafasında şeyi kırmaları gerekiyor işte. Hani işte spor yapacağım ama işte proteini nereden alacağım? Hani bu bunu biraz kırmaları gerekiyor. Hani önemli olan şey. Hani ben bunu yapacağım. Evet. Kafaya koymak biraz da. Hı hı. Biraz da araştırmaları gerekiyor. Gerek insanların hani ...işte neyin neye iyi geldiğini dediğim gibi... E, ...bu şekilde yaparak... ...hani... E, ...bence çözerler olayı. E, peki senin bu yaptığın... E, ...aslında spor... ...işte yurt dışına gidiyorsun yarışlara... ...ekipmanların var... Hı hı. ...ciddi e, aslında ekipmanlara ihtiyacınız oluyor... ...bu sporlarda... ...bu... E, ...yeterince sence destekleniyor mu... E, ...işte sponsor olayı olsun... E, ...diğer başka mecralarda olsun... ...çünkü bir destek... ...sonuçta sen senin işin aslında bisiklet sporculuğu değil... değil evet. e, ...başka bir iş yapıyorsun... ...bunu evet. aslında sen hobi olarak yapıyorsun... ...yapıyordum... E, ...ve ciddi... Ha. ...yapıyordum artık işte bisiklet firmasında... Ha, ...bisiklet firmasında başlıyor, da çalışıyorsun... Başladım, evet. ...yani aslında bisikletin içindesin ama... E, ...tamamen e, bütün hayatını... ...bisiklet sporuna adadın ama... E, ...bisiklet antrenmanı yapmıyorsun... bütün Boş zamanlarında falan. Yani evet. Ee, i̇şin Sürekli değil yani. Değil, evet. evet. Ee, bunun da desteklenmesi gerekiyor. Bu açıdan e, belki hani insanlara bir mesaj vermek gibi olabilir. Evet. Ne mesajı verebilirsin? Çünkü bunun desteklenmesi gerekiyor ki gelişsin. Ee, bazen kendi çabalarımızla yapamayabiliyoruz. Ee, ...sen işte e, bir sponsor e, bir şekilde buldun, bir yarışmaya katıldın ve evet. gittin yurt dışına. E, belki de kazanmasaydın hani çok daha zor olacaktı senin gitmen. E, bu açıdan ne önerirsin? İnsanlara ne mesajı verirsin? Yani insanlara e, şöyle bakıyorlar bence biraz da. Hani bana getirsin ne olacak? Şimdi ben mesela gittim yurt dışına bir yarışa. İşte üzerinde reklamını ya da şeyini taşıdım. Ya da sosyal medyada paylaştın falan. Biraz daha bunları kırmaları gerekiyor insanların. Hani bu şeyi hani sonuçta ticari değil de biraz daha böyle sosyal olarak bakarlarsa e, bu duruma. E tabii şimdi ekonomiyle de alakalı. Türkiye'deki ekonomiyle Avrupa'daki ekonomi aynı değil. E, hı hı. O yüzden hani bir yandan hak veriyorum ama bir yandan da biraz daha fazla e, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. E, bir de hani çok gerçekten Türkiye'de de e, ciddi sporcular var Aslında var, Bir evet. de öyle e, e, Ekranlarda falan görünmeyen Takipçi sayısı bilmem binlerce Olan sporcular değil ciddi sporcular Çok yakından da tanıdığım ins insanlar Var evet. ve yurt dışında gidip kendi çabalarıyla Türkiye'yi temsil ediyorlar, sporu temsil ediyorlar, kendilerini temsil ediyorlar. Ve bu insanlar bu kadar başarılı olmalarına rağmen işte desteklenmiyor yeterince. Onlar da çok böyle e, bu konuda bayağı bir e, söylüyorlar işte destek yeterince destek görmüyoruz diyorlar. Belki de onu kırmamız lazım ama işte işin içinde çok ciddi bir şey olduğu için... E, dönen bir rant gibi bir şey olduğu için evet. hep e, işte çok göz önünde bulunan insanları desteklemeye yöneliyor insanlar haklı olarak e, ama e, burada bir de gerçek spor yani spor sadece sporu yapıp ekrana çıkmak değil ki evet. sporcu gibi yaşamak aslında evet, evet. E, sen sporcu gibi yaşıyorsun ya, Gerçekten... dikkat ediyorum ben elimden geldiği kadar bir de şey var benim yani yaptım bu işte işte uzun mesafe işte bisiklet maratonu hani bunu yapan zaten ...mesela bu sene Türkiye'den dört kişi... ...geçen sene dört kişi katıldı hani... E, ...önümüzdeki sene yapılsa... Hani ...bu sayı artacağına eminim çünkü... ...insanlar bilinçlendikçe ve... ...merak uyandırdıkça bu tip yarışlar... E, ...hani ilgileniyorlar... Hı -hı. E, ...ama zaten dört kişi yani... ...beş kişiden bahsediyoruz burada hani... E, ...sponsor desteği olsa... ...çok güzel olur bence yani. Evet yani umarım bu bu şekilde... ...gelişmeye devam edecek... ...bir de Türkiye'de şimdi e, spor spor camiaslar ve de vegan camia artık yavaş yavaş evet, hareketlenmeye da, de evet. başladı. Belki ileride bu ikisinin birleşiminden çok güzel şeyler ortaya çıkar ki ben çıkacağını düşünüyorum. Evet. Ee, bu alan da önemli bir alan. İşte e, vegan sporcularla ilgilenen belki farklı farklı uzmanlık alanlarında fizyoterapist olabilir, başka alanlarda olabilir. insanlar çıkacak belki de. Ve bu alanda siz işte temsil edeceksiniz. Evet. Bu arada bugün Neşim Mengü de yayında olacaktı. Telefon bağlantısıyla olacaktı. Ancak biz ee, Nevşini e maalesef ulaşamadık ve herkesten özür diliyorum. Ee, ve bazen olabiliyor böyle aksaklıklar. Ee, gerçekten özür dileriz herkesten. Ee, evet Berk. <gülüyor> Şimdi... E bu sporla ilgili aslında toplumda bir spor kültürünün oluşması lazım. Yani sen yapıyorsun güzel işler yapıyorsun. Birçok insan çabalıyor. İşte Alper burada evet. Alper ve Elena Yeter evet. Ki programının sunucuları çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Ve gerçekten bu insanlar böyle spor için yapıyorlar. İşte bazen takip ediyoruz ya hani böyle dalga da geçiyoruz ben bazı insanlarda hani onlar gibi değil ama gerçekten yürekten yapan insanları da desteklememiz gerekiyor. <gülüyor> ...insanlar evet. mesela güzel yarışlar da düzenleniyor. Evet, düzenliyor. Evet. İşte birçok yarış var ultra dediğimiz e, ekstrem sporlarla evet. ilgili birçok yarış var. Onlar da koşu tarafında. Evet koşu evet, tarafında evet. onlar. Bisiklet var. Bir de Ironman tarafı evet. var tabii işin. E, bu alanlar daha çok insanlar tarafından bilinmediği için hani Türkiye'de klasik spor türleri vardır ve hep bunlar desteklenir. Ama bu alanlar hiç desteklenmez. Çünkü bir spor kültürü daha yeni yeni oluşmaya evet, başlıyor. Evet Ve işte ona. o e, daha kenden o insanları alıp becerilerini fark edip e, onları ona göre yetiştirmek belki de eğitim sistemiyle de alakalı bir şey. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani bizim oralara gelmek için biraz daha zamana ihtiyaç yani zaman var yani hani eğitimden başlarsak bu işe e, bence işin içinden çıkamayız ama insan bilinçlendi bilinçli olarak bu e, araştırıp bu işe gönül verirse yapılmayacak bir şey değil yani. Evet e, o umarım en kısa zamanda oluşur çünkü o iş hep o tarafa gidiyor spor kültürünün yani toplumun olaya nasıl baktığıyla alakalı evet. mesela sana eminim ki soruyorlardır insanlar ne kadar kazanıyorsun? Yarışa gidince bizim arkadaşlar öyle işte ultra koşullara katılanlar katılan arkadaşlarım var şey soruyorlarmış birinci mi geldin ikinci mi hep evet, böyle bir mantık evet, var evet, ya evet, evet. bir de ne kadar kazanıyorsun? Ne aslında Kazananı ne veriyorlar ne veriyorlar evet. ya aslında her şey böyle bir maddeleşmiş durumda ya o Ironman yarışını bitirmek bir sporcu için müthiş bir şey zaten senin için transkontinental yarışını bitirmek müthiş. Evet. Bir şey ee, daha sonraki safhalarda artık belki dereceleri e, düşünebilirsin tabii işte evet, ama tabii burada yani destekmek ben yarışları izliyorum bazen yurt dışındaki yarışları herkes son yarış e, son Gerçe. katılımcı gelene kadar evet. alkışlamaya devam ediyor ve bizim yarışlarda ilk iki, bir iki üçü dördü alkışlıyorlar sonra dağılıyor herkes gidiyor. Evet. Hani burada şey bilinci belki de birinci ikincilik Birinci değil de Birinci ikincilik değil de daha çok sporun kendisini alkışlanmamız gerekiyor. İşte o Ve bilinci o sporcu... ortaya o bilinci insanların evet. aşılamak gerekiyor aslında. Ve bir, bir sporcu kolay gitmiyor, kolay antrenman yapmıyor. Yani senin antrenmanlarını biraz anlattın. Nerelerde antrenman yapıyorsun? Yani İstanbul, İstanbul içinde İstanbul'da... yapamıyorsundur eminim Yo, ki. İstanbul'da. İstanbul içinde yapıyorum ben de. Sonuçta ha, mesela yapıyorsun? bisikletle çıkıyorum şey, şişilan kısa antrenmanı anlatıyorum. 100 kilometre için. İşte Kilios, Belgrad Ormanı, Kemerburgaz. Oralardan dönüyorsun. E tabi kamyonlar, arabalar e işte içinde. Ki hani çok da tehlikeli aslında hani. Ve ee, bir sürü insan öldü bu tabii, şeyde. Tabii, evet. Antrenman yaparken ölen, işte evet. bisiklet gezisine çıkıp ölen bir sürü ya Avrupa'da bile o, işte bizim yarışta mesela geçen sene ilk günü öldü yani adam. Hı -hı. Daha dün mesela Avustralya'da bir yarış var. 1200 kilometrelik. E orada da mesela bir adamı araba çarpmış. Mesela o da ölmüş. Hani Dünyanın her yerinde olabiliyor bu tür şeyler ama... ...Türkiye'de e, daha fazla sanki oluyor. Türkiye'de yani, şöyle... E, şerit yok çünkü. Ya evet. Bir de Türkiye'de zaten bisiklet kullanıyoruz. Hani dünyanın... Yani ...ben o kadar ülke geçtim. Hani en zoru yine İstanbul yani. Hani. Türkiye evet. miyim de İstanbul yani. Hakikaten. Ee, Ankara'da da çok kolay değil. ya Ben Ankara'da da kullanıyorum. Tabii ben e, tatlı su sporcusuyum. Yani. Tatlı ya, su bisikletçisiyim. Böyle ulaşım için kullanıyordum genelde bisikleti. Kullanıyorum diyeyim. Evet. Ya umarım bunlar gelişecek ama burada e, altyapılar oluşturulurken yurt dışında mesela Avrupa'nın bazı ülkelerinde e, o bisiklet yolları zaten o altyapılar oluşturulurken düşünülmüş. Tabii ki de. Bizde işte emniyet şeridine bitmişsindir, yani rast gelmişsindir. Evet. Emniyet şeridini takip ediyorsun bir yerde bitiyor emri, emniyet evet. şeridi. Ve sen hani ne yapacaksın orada? Tamamen hayatın... Tehlikede Hı. ama buradan mes şu mesaj çıkmasın bisiklet kullanmak çok tehlikelidir biz e, adalarda böyle bir amcalarla <gülüyor> falan konuşuyorduk amcalar teyzelerle e, biz işte bir, burada bazı bir takım şeyler konuşuyorduk falan burada işte bisiklet kullanmak çok e, tehlikeli bir şey dedi oradaki kişi. Orada yaşayan. Niye, niye dedik e, bisiklet kullanıp kaza geçiren çok fazla insan oluyor dedi yani algı böyle olduğu için ya orada belki de bisiklet yolu olmadığı için. E, kaza geçiriyor. Ama insana. şöyle bir şey var araba, arabada da kaza yapabiliyorsun yani. Evet. Hani, yani yürürken de yaya, yürürken de, de kaza yapabiliyorsun. Yani o yüzden hani evet. yani bisiklet kaza olmayacak diye bir şey yok yani. İlla ki bir şekilde olabiliyor yani o. Evet. Dört dakikamız kalmış. Son e, vermek istediğim mesajlar ne olur? E, i̇nsanları bu konuda yüreklendirmemiz de gerekiyor bir yandan. Tabii hani destek lerken bilinçli ve gerçekçi bir şekilde yüreklendirmemiz gerekiyor. Evet. Ee, i̇nsanlar e, sana mutlaka sorular soruyorlardır. Nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun? Vegan beslenip spor beslen, spor yapmak mümkün. Evet. Ee, bunun yap, bunu yapabilmek için çok fazla böyle çabalara gerek yok. Ama belirli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yani besin grupları neler? Kuru bakliyat, sebzeler, meyveler, işte tahıllar, kur, yağlı tohumlar var. Spordan önce daha çok posasız aslında evet. kuru, bak, yani kuru fasulye yiyip spora antrenmana çıkarsan patlarsın. Yani tabii ee, ama, da, ama evet, devam etsen. Postası <gülüyor> daha düşük ve enerjisi bol olan şeylerden belki yiyorsundur. Spordan sonra daha çok bu tip şeyleri yiyorsundur. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bir de enerjiye dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Zaten insan kendini tanıyor. E, tep, tep, ee, evet. Antrenman yaparken ne iyi. Mesela sen şöyle bir şey demiştin. Bana muz ve elma iyi geliyor demiştin. Evet. Sen bunu keşfetmişsin. Evet. Bir başkasına iyi gelecek diye bir şey yok. Kesinlikle Dene yani, deneyerek evet. e, olacak. ...bir şey zaten. Bilinçli bir şekilde deneyerek olacak bir şey. Ee, ben belki bugün... Ee... ...benim davetimi kırmayıp geldiği için... ...çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok kıymetli ederim. bir insan. Çok düzgün de bir insan. Ee, sadece spor yapmak, sporda başarılı olmak... ...yeterli değil. Bir de e, düzgün bir kişilik... E, ...düzgün bir kişiliğe sahip olmak gerekiyor. Berk ve gerçekten eşi... E, ...Çiğdem'le de tanışıyoruz. Çok düzgün insanlar. Umarım insanlara böyle... ...çok güzel bir şekilde örnek olur bu. Ee, takip edin belki... ...sosyal medyadan çok şey öğrenirsiniz... Ee, umarım güzel böyle çalışmaların içinde de olacağız send iler, ilerleyen zamanlarda. Tabii, çok güzel bir örnek ee, tebrik ediyorum Ben gerçekten e, gururla alkışlıyorum sizi seni e, çok teşekkür ederim e, bugünlük programı e, bitiriyoruz kendinize dikkat edin e, İyi günler hoşça kalın hoşça kalın